Efendim bir makalenizde hoşgörü ve diyalog çalışmalarına karşı düşmanca davrananların bir karmati hezeyanıyla her şeye saldırdığını, bir harici mantığıyla her şeyi ve herkesi kesip biçtiğini ve bir anarşist tavrıyla her şeye hücum ettiğini belirtiyorsunuz. Karmati hezeyanı, harici mantık ve anarşist tavır ifadeleriyle neyi kastediyorsunuz? Evet o dönemde bunların hepsi oldu yani. Bir karmatiğe vardı ki bir batınilik zuhur etti o gün. Bunlar o gün bütün Müslümanlara karşı ve dolayısıyla da çok önde gibi görülen bize karşı biledi o insanlara düşmanları biledi. Karmatice düşünceler vardı. Karmatilik deyince koyu bir batınilik mülazasını kastediyoruz. Haşa ve kella kendilerini insanüstü gören, müteal varlıklar şeklinde mülahazayı alan, herkese tepeden bakan, siz o günlere, o günler öncesine gittiğiniz zaman, Türkiye'de birkaç tane Hasan Sabbah taslağının bulunduğunu, etrafına bir kısım meczupları topladıklarını ve kendilerini yere bazı şeyler yaptıklarını hatırlayacaksınız. Kareler bir bir gözünüzün önünde gelecek. Bu hadiselerin oluşmasına sebebiyet veren bir bu karmati mantığı vardı. Bir de bu arada harici mülazası vardı. Zahirin asara bağlı, hiç tevil bilmeyen, dobra dobra, kör hakime kör hakim diyen mahkemede, topal savcı diyen insanlar vardı. Bunlar da Türkiye'de o fitneyi bir yanıyla körüklüyorlardı. Hiç müsamaha bilmiyorlar, üslup bilmiyorlardı. İnsana saygıları yoktu. Bütün davranışları terbiyesizceydi, saygısızcaydı ve bütün bunlar hep karşı tarafı tahrik ediyordu. Bir de anarşist tavırlar da vardı esasen o günlerde bildiğiniz gibi Müslümanlık adına kargaşaya karışıyorlardı. İnsan öldürüyorlardı. Başkalarını tehdit ediyorlardı. İster milli hisler hesabına olsun, isterse dini hisler hesabına olsun. Bugün de aynı şeyler yapılıyor. Yani dünyada bazı kimseler alet demek yani. Dünyada olan şeyler de aynen. Dün Türkiye'de olan şeylerle Türkiye'deki dinsizlere koz verildi. Onlar Müslümanlara karşı yaptıkları o mezalimi adeta meşru hale getirdiler. Çünkü karşıda sistemi tanımayan, devlete başkaldıran, demokratik kurallara isyan eden, layih sistemi isyan eden kimseler vardı. Dolayısıyla devletin bazı başkaldırmaları bastırması onun hakkıdır, mülazası vardı. Bu arada tabii ihtimaller de vukuat yerine konarak... E bunların tehlike olmaları da muhtemeldir. Öyleyse bunların da ezilmesi lazım diyorlardı. Dün onlar Türkiye'de tehlike kaynaklarını esas işte bu tehlike olabilecek kimçeleri vazifeye davet ediyorlardı. Açık kapalı çağırıyorlardı. E bugün de bu daha geniş dairede de dünyada birleri hesabına yine gelin başımızı ezin. Ne duruyorsunuz biz tehlikeyi zediren insanlar? O, i̇şte o günkü o karmati mantığıyla hareket edenler, o harici mantığıyla hareket edenler bugün dünyada aynı şeyleri yapıyorlar. Anarşist ve nihilist davranan insanlar dünyada bugün de aynı şeyleri yapıyorlar. Yok Müslümanlıkta canlı bombanın yeri, masum kimseleri bombalamanın yeri yok Müslümanlıkta. Defaatla size değişik şekillerde izah edildi, bu anlatıldı. Siz daha belki izah edersiniz onun. Terörizmle Müslümanlığın tarif edilmesi mümkün değildir. Cephede savaşırken bile haksız yere sizinle savaşan insan, "La ilahe illallah" diyen öldüremezsiniz onu. Bu espriliyle gelmiş bir dinin terörizme müsaade etmesi mümkün değildir. Bugün de dünya çapında aynı şenayetler, aynı denayetler işleniyor maalesef. O gün Türkiye'de oldu, Dar de oldu. O gün onu görmek lazımdı işte onun önü alınsaydı ona meydan verilmeseydi Türkiye'de olmazdı ve o yalan yüzlerine vurulurdu onların. Belki bugün sağda solda söylenir duran yalanlar için de bir neyin yalan neyin doğru olması mevzuunda bir şey olurdu referans kaynağı olurdu. Yani o dün bizim duyduğumuz ettiğimiz yaşadığımız yalanlar bugün de böyle dünyada yaşanıyor bunlar denirdi. Fakat bağışlayın millet onları yuttuğu gibi. Bugün de yutulan, yutulmayacak gibi Fakat yutulan bir sürü şey var Yutuluyor Bembeyaz insanlar karalanıyor Bembeyaz Müslümanlık kapkara gösteriliyor Müslim diyorsun yani Allah'a teslim olmuş Ve aynı zamanda Sulhu, selamın temsilcisi bir insan O anarşist gibi gösteriliyor Evet öyle oldu Yani o dönem İki şey var yani Bir karşı tarafın hışmı, ceberutu kararlılığı bir diğer taraftan onlara koz verebilecek bazı kimselerin tavırları ve davranışları. Bir de ortada mütereddik, mutayir bir sınıf var. Onlar onların içlerindeki hışmene çünkü onlara karşı bir şey yapmıyorlar yani. Uç dedikleri el-imana karşı. Dinimi benim İslam'a hizmet edenlere karşı yapıyorlar. İşte o mütereddikler onu bilmiyorlar. Bir de bir şey yapınca, tabii gerçekten hakikaten bir kısım anarşistler var, bir kısım nihlisler var, bir kısım hariciler var, bir kısım karmatiler var. O mütereddikler bunları görünce de, ya işin doğrusu bunlar da biraz fazla ileriye gidiyorlardı, diyorlar. Ve karşı tarafın bu mevzudaki ceberuti tatbikatını makul görüyorlar, meşru görüyorlar, sistemin müdafası şeklinde algılıyorlar bunları. İşte bu oldu yani. Bu iki şey çok önemliydi. Burada o gün devleti idare edenler de ya kasten göz yumdular veya zühurleri oldu onların. Dolayısıyla bütün bunların hepsi oldu. Evet. Özetlenecek olursa yani tahribat çok az küçük bir grubun elinde de olsa yine tesirli olabilir. Çünkü yıkmadır nihayet bu. Bazı kimseleri karalamadır bu. Yalan bir de yalan sorgulanmıyor yani. Yalan yazıyorsunuz, yanınıza kalıyor. E, basın hürriyeti filan deniyor. İşte yayın hürriyeti deniyor. Televizyonlar yalan yapıyor hepsi. Uygunsuz şeyler yapıyor. Teksif, tasih, tavzih davası, tazminat davası açıyorsunuz. Bunlar aylarca sonra ancak sonuçlanıyor. Sonuçlanıyor ama milletin zihninde o kirli imajlarda kala kalıyor esasen. Bütün bunların hepsi oldu. Bunlar, evet ikincisi, bizi yıldırmamalı. Bundan sonra da olur gibi görünüyor. Yani siz daha bir derlenir, toparlanır. Gelecek adına kendinizi ifade edebilecek hale gelirseniz, ne ifade edeceksiniz? İşte hoşgörü ve diyalog soluklayacaksınız. Sus, sükun diyeceksiniz. Burada rahatsızlık ishal eden insanlar diyorlar ki, evet doğru yani, mekteplerde, Başkalarına Müslümanlığı anlatmayabilirler bu insanlar. Fakat tavırlarıyla, davranışlarıyla, çevrelerinde sempati uyarıyorlar. Dolayısıyla hangi dinden, hangi mezhepten, hangi anlayıştan, hangi felsefeye bağlı olursa olsun bunlara karşı alaka duyuyor. Bu onları bunların cephesinde mütahale edebilirsiniz. Ve her gün bunların sayısı çoğalıyor. E bu sayı çoğalınca bu bizim aleyhimize mi değil mi diyor. Şimdi onların bu mantığına göre size düşen şey şu, gidin hepiniz bir ağaç kovuğuna girin veya bir mağara bulun, dağın başına bir mağaraya girin. Çünkü sizi görenler size uyuyorlar. Siz durup dururken belli düşüncelerle çoğalıyor, gelişiyorsunuz. Dolayısıyla kemiyetin kendine göre bir değeri var. Bir gün kemiyet açısından onlardan fazla olacaksınız. Dolayısıyla iktidara talip olduğunuz zaman tabii işte sizin istediğiniz insanlar. İktidar olacaklar falan. E böyle yamuk yumuk felsefeyle meseleye bakacak olursanız sizin yeryüzünde ayağınızı koyacağınız bir yer bile yok yani. Yok o kadar hakkınız yok sizin. Aynen öyle diyorlar. Arkadaşımız anlattı bana. Aynen öyle. Hiçbir şey demeseler bile her gün çoğalıyorlar. Dolayısıyla potansiyel tehlike Müslümanlar. O zaman Müslümanlar çoğalmasın. Tabii karşınıza değil diyemiyorsunuz. Siz niye çoğalmıyorsunuz? Yani dindarlar çoğalıyorlar. Belli argümanları kullanıyorlar. Siz de dinsizliğe ait bazı argümanları kullanın, çoğalın. Demek ki millet size iltifat etmiyor. E yapalım? Etmiyor yani. İltifat edilecek hale gelin. inandırıcı olun. Güven vaat edin o insanlara. Gönüllerine girin onların. Evet, yok mantığı bu işin. Fakat... Bunlar kabul edilmiş şeyler, belli bir zümre tarafından. İşte o şirzme kalil, bu tabir Kur'an'a ait. O oligarşik azınlık da onu tam karşılamaz.